Modan sabahlar. Modan sabahlar. Modan sabahlar. Müziği Doktor sabahlardan hepinize günaydın sevgili sanat severler. 19 Mart 2015 Perşembe sabahında sizlerle birlikteyiz. Dışarıda iğrenç bir kar yağıyor. Tutsa tutmaz. Tutsam tutamam sevsem. sevmem sevemem sen... Çalsam, savamam. Baştın. Şaştın bu işe. Hayır mı şer mi bilmem ama. Ateşliyim ben ateşte. İşte karın iğrenç etkilerinden bir tanesinde canlı yayında hep birlikte görmüş olduk. Ne bu şimdi bu? Bu, bu ne bu, mi? Bu, bu çok güzel bir bu, şey ya. Bu, bu işte mart ya. Bu ne bu? bu, bu Buğdayı mı örtecek bu? Hangi <gülüyor> neye fayda edecek ya Ha yani? kardan mı bahsediyorsun? Ben kardan, de şarkıya takıldım zannettim. Şarkı güzel. Şarkı, <gülüyor> şarkı güzel. güzel <gülüyor> şarkı iyi geldi. Ya, biz senin biraz keyfini yerine getirmek için şey Benim keyfimi yerine getirmek için binlerce kişinin gökyüzünde hohlaması lazım. Evet, ve de yani. aynı anda Hollandması lazım. Aynı anda Hollanda zaten sulu, e, sulu sepken yağıyor zaten. İlk kim dedecek diye düşünüyordum. Sulu sepken sulu sepken de değil bu ya. Sulu sepken. Sulu sepken canım. Bunun tam karşılığı. Adan onunla ilgili su, su bir, kısmını görmedim. Onunla ilgili bir türkü var. Onu söylesene bak Ege Sulu sepken olsaydı söylerdim de. Madem öyle diyorsun. Geçecek belki hiç sulu gelmez. Sepken yege yege. İki, i̇ki farklı türkü söylediniz vallahi ikisi de. İki de Üzünlüğün çok var. hoş. İki de artık iki. Artık bu son olsun ya. Nasıl son olsun canım son diye bir şey yok ya. Nasıl yok ya hala mı? Ara, tamam arada Mart dediğimiz arada sürprizlere Mart gebe. Arası da kalmadı artık. 20'si oldu neredeyse. E, 19'u bugün. E, biliyoruz. Ben bilmiyorsun diye. <gülüyor> <neyse>. ya. <gülüyor> biliyoruz. Yani hayret bir şey. Vay, sen de öyle şey gibi söylüyorsun ya. Ne? Biliyoruz. Biliyoruz ne var? Hiç bundan ne bahsetme yani? falan gibi. Soğuktan nemalanan birileri var galiba ya bir şekilde ayarlıyorlar bunu nasıl kim nasıl soğuktan faydalanıyor anlamıyorum. galiba doğalgazçılar ya Olabilir. tam böyle şey yaptığın anda şimdi Çok herkes mantıklı. yine abanacak şimdi her şey bütün taşlar yerine oturdu. O zaman şöyle bir gündeme bakalım. İçimizi ısıtacak haberlerle belki dışarıda hava sıcak değil, dışarıda belki sulu sepken yağıyor, dışarıda belki iğrenç bir hava var ama belki gönlümüzü sıcacık, yumuş yumuş ve ımıl ımıl tutma şansımız hala ne Mevcut. Mevcut. Böyle bir havada yani bizim dükkandan başka sığınacak yer yok. Hakikaten Ege adeta sıcacık bir yuva. ...siz belediyede bugün uğraşırken... ...ben Kale Efer'in yanında... ...bilgisayarı <gülüyor> alırım. <gülüyor> sen gelmeyeceksin. Ben gelmeyeyim çünkü... Şu anda ...şeyler olabilir... ...şeyler, güçler olabilir. Abi yoğun us adamın gündemi yoğun ya... ...ne yani yapsın ya? Güçler, yoğunluklar... ...platlar çıkıyor... Da. ...sohbetler... <gülüyor> Çok güzel. İyi hadi o zaman... ...güzel haberler. Türkiye... <gülüyor> ...Türkiye ile ilgili bir haber verelim... ...hepimizi ilgilendirsin. Türkiye... İhtiyarlıyor ee, 6.1 milyon yaşlımız var hayırlı uğurlu olsun Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de 65 yaş üstünde 6 milyon 194 bin kişi yaşıyor ee, bu soyu totale vurarsak vurarsak dediğimiz vurursak %8'e denk gelir yani her 100 kişiden 8'e 65 yaş ve üstü Yani bir de bizim yaşlılarımız öyle tonton ton dedeler sevimli nineler çok az Türkiye yaşlanıyor demek Türkiye huysuz, huysuz, huysuz ve var. aksileşiyor. Evet aynen öyle. Ee, Allah senin şu anladığım kadarıyla gençlerimiz arasında da çok fazla öyle olayları <gülüyor> olumlu değerlendiren şey yok yani. Biz galiba ülkece huysuz... Bizim üzere... yaşlılarımız çok şey yani. 100 kişiden kaçı dedin Fahim? 100 kişiden 8'i 100 kişiden 8'i ise 3 kişiden kaçı olur? 3 kişiden bayağı şimdi onu şey parça Böyle 33'e 8'i 33'e 8'i 3 buçuk olur 2,5 bir tanesinin de, de işte bulanmış yaşını Yani 3'ü yani zannediyor 3'ümüzün arasındaki ben içindeki yaşlı olan adamın oranını bulmak istiyorum Bul bakalım işte, işte ben sana onu söyledim mi i̇şte sana verdim Fahri 8 bölü. Bak bak 08 bölü 33, 0, dedik ya. Huysuzluğuyla sana verdik onu şey yapsan önce. Oktay 024. <gülüyor> 024 mü? Evet. Tamam o zaman birimizin 4'te biri baya bir yaşlı. <gülüyor> baya bir yaşlı veyahut yani 14'te biri dağılmış da olabilir. Valla bilemiyorum çünkü bak, ülkemizdeki yaşlı nüfusun sayısı Danimarka, Slovakya, Finlandiya, Norveç, İrlanda ve Bosna Ersin nüfuslarından daha fazla. Ha ülke olarak. Ülke olarak yani o bir ki dolduracak şeyimiz var. Yaşlılar ülkesi diye bir şey kurabilirsin. Arkadaşlar 65 yaş yaş ve üstü buraya gelsin. Nerede toplandık? Atladık otobüslere, otobüslere atladık. Ho, neredeyiz? Norveç Fiyortlarındayız. Pardon arkadaşlar <gülüyor> Siz boşaltalım ülkeyi boşaldı Boşalt yavrum boşaltın diye Çünkü evet. zaten yaşlıya yer vermek gerekmez mi e tabii ki, tabii Gelmiş ki. ülkene tabii herkes canım. evinden çıkması gerekiyor Yalnız böyle şeyleri duyunca da Böyle benim asam bozuluyor ya Böyle filmler vardı çocuklar ele geçiriyordu Şehri falan filan Ondan sonra da yaşlıları kıtır kıtır tek tek Yaşlı dediğimde 20 yaş üstü adam bırakmıyorlardı Yani 65 yaş falan Mısır çocukları mıydı neydi hmm, Ondan sonra bakalım ee, ülke genelinde 100 yaşını geçenlerin sayısı da 5283. Aa çok güzel Çok güzelmiş ya. İyi ya. haber. Hiç bu kadar 100 yaşında. Yani biz Japon'un, Çinli'nin 100 yaşının üstündekileri her gün burada haberini okuyoruz. Memleketten 100 yaşındakileri. Ya bu kadar saygısızlık olmaz. Bana da biraz ya. çok geldi Fahir bu. Yani şaşırdım daha doğrusu. 5000 kişiden 2000... birinin ismini bilmiyoruz Vallahi bir tane böyle ilçeyi dolduracak kadar var bence. Küçük bir ilçeyi, bir kasaba. Rahat rahat Arkadaşlar seçersin. boşaltıyoruz. Rahat rahat muhtarını seçeriz. Tabii canım kendi. Ben o mahalleyi de buldum yani. 100. yıl. 100. yıl mahallesi. Otur, Vallahi işte herkes. herkes burada toplansın. Doğru. Harika. Egecin bravo bu Rica projeyi mi? hemen götürüyorum. ondan sonra yaşlıların %11.5'i hazırda çalışıyor. Ondan sonra mutlu yaşlı oranı ise 2013'te %63 iken 2014'te %62'ye düştü. Arada bir anında. kişi de bir huysuzlaştı. Belki de mutlu bir şekilde yaşlılardan bahsettiğimizden böyle şey var. Hı -hı. Ama canın Hı -hı. birisi roket diyorsun da onun Yeni yerine gelenden. huysuz birisi geldi e, demek birisi ki. Birisi roketleyince onun yerine gelenler üzgün oluyorlar birisi roketlediği için. E, mutlu, oluyor. gelen o iki geberdi diye gelemez ki. Bir kişi demek ki pek seveni yokmuş. Sadece ölüm mü ya mutsuz edecek olan 65 yaş şey üstündekileri? Tabii yani bir... Gün, evet. Adam bu yaşında bunu çözmüş, bitirmiş mevzuatı. <gülüyor> Tabii canım bana, başka ne olabilir? Oktay yedikleri önlerinde, yemedikleri ardında diyor o, yani. Bu tip araştırmalarda bana mutlu musunuz diye şey yapıp, sorup ondan bir cevap alıp ondan sonra saymak çok saçma geliyor ya. Bir Abi, de şükür dersiniz zaten. Yaşlıların ya, yani mutlu en büyük mutluluk kaynağı kimmişti? Torunlarıymış. Torunlarıymış. Aileleriymişti, torunlarıymıştı, torunlarıymıştı. Çocuklarıymıştı. çocuklarıymıştı. Çocukları mı? Torununun torununu gören mi faal? torununun torununu gören bir cevap için ben devam ediyorum şey yapmıyorum. torununun torunu on numara beş yıldız bir insansın demektir yani torununun torununu gören değil mi zaten oradan direkt otomatikman şey oluyorsun torununun torununu görmek de genç yaşta evliliklerin olduğu zaman hiçbir espri değilmiş yani Ne yani torununun torunu diyoruz Ege bir kas bakalım yani şimdi zor da sen yirminde çocuk sahibi oldun 20. Senin çocuğun da 20'sinde oldu. Oldu mu sen 40... 40 benim yaşımda ne 40 oldun? 40'ten torunun, torunun oldu mu? Torunun oldu. E, en az 80'i bulman lazım bu kaba hesapla. E 80'de o kadar ulaşılmaz değil mi ya? O Ege Bey, ulaştığınız zaman bu konuyu konuşuruz derin de mesela. Aman nasıl aman. ulaştık ama nasıl... Vallahi torunun torununu görmek için Ali'ni genç yaşta evlendirip sonra sen de genç yaşta evlendin bak faydasını gördün bu çocuğu da genç yaşta evlendir diye şey yapmam lazım. Bir de onun çocuğunu da. Onun şey çocuğunu da bir zahmet. Yani onun çocuğunu ha... da mı? E tabi torununun e, torununu. torununu. torununu. Sinirli ve huysuz bir adam olmam. İşte yaşlandıkça o yüzden insanlar sinirli oluyor. Çocuklar evlensin de torunun torunun. O yüzden mi anneler babalar çocuklar evlensin çocuk sahibi olsun diye bu kadar hevesli. Tabii. E, tabii torunun torunu gören... görmek. Zaten şöyle bir inanış vardır. Torunun torununu gören artık otomatikman böyle şey olur derler. Cennetlik olur derler. İşte öyle o, derler. o yüzden kastırıyorlar demek ki. Ben birinci dereceye hep diye düşünüyorum. davranışlarınla sen onu hak o etsen ya. yok. Yani, yok. Torununu, İlla torunun torunu. C Cennetlik olur olacağı konusunda emin misin Fahir? Ya öyle bir inanış vardır derler bilmiyorum kadar. Sanki adam tapu satıyor sevgili He. dinleyicilerim. Adam tam bir pislik çıktı. 19 Mart 2015 Perşembe sabahından bir kez daha günaydın Bob Marley. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo o tülesiniz? Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Devam eden bir şey daha daha dışarıda yağan iğrenç kar yağışı. Merhaba. Merhaba, günaydın. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize de günaydın. E, Fahir size de günaydın. Karı durdurmak için hani kara karşı önlemlerimiz falan sıkı evet. giyinelim bir şeyler yapalım, kar falan. Evet. Durdurmak için yapabileceğimiz bir şey var mı? Hohlamak, Hohlamak işte ohlamak, yani hohlama herkes, yöntemi. Evet. Ama yani bu sadece Ankara için değil, yani ülkece şey yapman Bütün lazım. Bütün Türkiye'nin aynı anda hohladığını düşün, yukarıya doğru. Ama ülke olarak o kadar bölünmüş durumdayız ki yani hohlamayız Maalesef. Maalesef. Yani onu komple üstümüzden pırıl pırıl hale getirebiliriz. Onlar hohluyorsa ben hohlamam. Hatta bilekiz buzdolabını açarım havası olsun diyenler var. Canım Bak, o kadar maalesef. insani bir şey ki artık onda birleşiriz herhalde bütün ülke olarak değil mi? Yani Valla birleşeceğimiz tek şey bu akşam Beşiktaş maçı herhalde. Hmm. Aa, birlikte beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde Ege Kayacan iki büyük projesiyle geliyor. A. Beşiktaş maçı. B. Havaya hohlamak. Havaya hohlayan adam diye ben radyolarda iş arayacağım. bu olur bemişsizce çocuklar. Olabilir. Bulamadı. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. <gülüyor> Bulamadı. Buyurun efendim. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Ee, bakalım ne olacak? Kimler izleyecek? Bir seyirci rekoru kırılma durumu var. Protokolden birilerinin izleme durumu var. Varmış. Var mıymış? Ne hmm. yokmuş ben size söyleyeyim. Yok muymuş? Yani yoktur yok diyor. Bence. Kesindir bence yoktur gibi bir Emin şey misin? diyor. Vallahi göreceğiz. Bence zordur diyor. Diyor. Sen ne diyorsun Noktay? Bakalım göreceğiz ben. mi diyorsun? Olabilir diyorum. Ee, başarılar diliyoruz tekrar. Şimdi bu arada e, Avustralya'dan gelen Hugh Jackman biliyorsunuz ülkemizdeydi. Evet. Aa, evet ya bir de hasta olmuş garibim. İşte onu diyeceğim. İlk gösterisini dün yaptı. Daha doğrusu önceki... Yok ne zaman önceki gün yaptı evet. Ee, zaten Ondan tek sonra... gösterisi yok mu? Hayır olur mu? Mükerrer gösterime mi girdi? Tabii, bir, Tabii, iki dört sefer. gece vardı. Bir ben hatta, hatta İstanbul'daki gösterimden sonra Hüye mesaj attım. Ha, be, Benimki çok güzel geçti, Darısı başına dostum diye. Sen ona Julio Iglesias'la yapmayacak mıydın? Ona da yaptın mı? Bütün ünlülere ben ha. mention atıyorum zaten. Ya, orada kimin konseri varsa mention atar, işte karşılıklı. Çünkü ünlüler dünyası böyle bir şey ya. Vallahi, Daha doğrusu böyle şov dünyası çünkü Bana Ege'de. ne dediler biliyor musun? Ege dediler, yani sen olmadan önce biz... E, Vefai İstanbul'da bir semt ismi zannediyorduk. Sayende Vefai gördükleriler. Evet, Hugh Jackman <gülüyor> e... adam bir ilgi istiyor, bir alaka istiyor. Helal olsun falan. Helal, herkese, herkese helal, helal olsun, olsun diye Şu Oktay bana bir helal olsun diyor. Tamam, ben onun ağzından söylüyorum. Yok, arkadaş. Oktay dedi ki bana dedi. Fahir dedi ki <gülüyor> görürsen dedi. Onu dedi söyledi. <gülüyor> <dedi, gülüyor> <dedi, gülüyor> helal olsun dediğimi dedi ha, dedi. Ve sonra sonra da da ben de Faiz'den rol almamak için sustum ben Fahir yani, diyecektim. Yani. Helal olsun diyor, diyor. Oktay helal olsun diyor. Teşekkür ederim. İşte bize. Teşekkür ediyorsun. Helal olsun diyenlere oktaya başta helal olsun diyorum. Ben de sana Fahir teşekkür ediyorum. Görevini aksatmadığın ve beni teşekkür ederim. kırmadığın Bak, için. Görev adamıyımdır ben. Hugh Jackman ses tellerim kısıldı diyerek e, ikinci üçüncü dördüncü gösterisine çıkmama kararı almıştı. Çıkmam, o çıkmayacağını Olur. açıklamış. Diğer bir adı biletler satılmadı olabilir mi? Çünkü sen bilet fiyatlarını biliyorsun. Evet. Evini sat, git Hugh Jackman'ı seyret öyle söyleyeyim. Doğru. 600 lira mı diyorlardı? Ne diyor? O orada? en ucuzu 650 lira. 2000 liraya bilet var ya. Oktay neymiş Hugh'yu seyredeceğim Hugh Hugh Jackman'ın şarkısını bilmiyorum ama 600 lira verdiğimize göre Arkalardan şey. güzel duyarız Various Artist çeşitli şarkılar Yani Hugh şeyi o galiba İlk gün gösterisini yapmış Ondan sonra ıı, ertesi gün Eşi ve kızıyla birlikte boğaz turu yapmış. Herhalde orada üşüttü. Boğaz Allah Allah boğaza bak diye tabii doğru. Üstüne Mercedes'e bir şey alması gerekiyordu ama o da biraz da body olduğu için. Çekmiş tişörtü üstüne incecik de bir hırkayla çık. E sen boğazın buz gibi soğuk suları adamı ne yapar? Aa, böyle kön kön öksürtür. Saat 21'deki gösterisine yarım saat kala Twitter'dan sahneye çıkamayacağını duyurmuş. Yarım saat kala biraz geç değil mi ya? Geç canım. Biraz ayıp değil mi bir de ya Gelen olmuştur herhalde de onların ne olmuştur acaba Ya bizde olsa bir şey beraber boğaz turu Böyle diye. ballı mallı bir şeyler içirirler bir Orada şey kaynatırlar bir nane limon Kaynatırlar bir şey yaparlar Sırtına sıcak tülbent sürerler İlla çıkar adam yani Hugh Jackman'ın sesini ne yapacaksın ya de Millet sanki Hugh Jackman'ın sesini hasta diye mi Çık sahneye Merhaba hoş geldiniz efendim benim dedem Türktü Bana Türk derlerdi falan filan İki tane selfie çektirsinler 600'ü veren adam parasının karşılığını almış olarak e, en güzel şarkısını dinleyemedik ama demez. Yani bir gönül almak bir, bir ya. sesini biliyor muyuz ya Hücekman'ın? Biliyoruz canım. Oscar, Oscar'dan sunarken... benim zihnimde kalmış. Orada... Hücekman'ın sesi böyle değildi ya falan. Şey ben var ya sanırım. onu duymuşumdur. Ee, onun e, adam tam bir pislik çıktı Rıza Baba diye böyle bir sesi var. Çok şey değil yani. Evet öyle söylüyorsun. Şanson tarzı. Ben diye. seyirci olsam 600. 2000 bir dakika arayayım. Şu arayı ben kaçırdım. Ne? Şanson tarzı dedi. <gülüyor> yani güzel onu dedi yaptım. ya. O yüzden ben bir daha bir. Ege biraz bize şanson tarzı bir şeyler yapar mısın? <gülüyor> Teşekkürler sağ. Şanson tarzından en güzide eserleri dinledik. Ben 600 lira 2000 lira para vermiş olsam ve Hugh Jackman'ı e, izlemek için şey yapmış olsam bir beklentim olsa saat 9'a doğru da böyle bir tweet alsam doktor raporu isterim. Ben 2000 lira bilet almış olsam Hugh Jackman konseri iptal etmiş olsa mest olurum. O <gülüyor> 2000 lira da cebimize kaldı diye. Yani. E tabi canım vallahi şey. Sen yani... çok şey mi çok eskiden mi aldın bileti? Yok, çok etmiyorum. eskiden değil. Bilincini yitirdi ya. Aldık almış. aldık diye. Hem... Sonra da dövünüyormuş. <gülüyor> Bunun nasıl iade yok mu iadesi diye. Meçhupken. Vallahi en son Hugh Jackman öyle deyince de 2000 lirada yanına kar kaldı. Hadi Ege gene karlı çıktı Vallahi çok iyi oldu ya bu. Seni demek yani. hep senin nazarındaydı adamın ses. En son Seliyor Türkiye'de mi? böyle olay oldu işte geldi gitti falan. Michael Jackson konseriydi hatırlarsın. İşte bak Hugh Jackman'ın da bitti bütün üç tane gösteri iptal etti. Vallahi burada 3 yarın öbür gün başka yerde çıkacaktır. Orada 5 derken ne oldu Hugh Jackman silinde gitti. Yani yapmaması gereken bir takım hareketler Türkiye'ye gelirken iki kere düşüneceksin. Konserde de bahsetti mi Ben de Türk Konseri dolu muymuş yani. bu arada Oktay ilk konseri? Full dolu, çakılı mıymış? Doluymuş, evet. Full çakılı. Full çakılı Allah yani. Allah, o zaman gerçekten nazar değdi. Tabii canım hakkında da o da bir şey munis bir adam ya hiç öyle düşünmemek lazım İzleyip ya İzleyip de nazar değdiğini zannetmiyorum ben büyük ihtimalle izlemeyenlerin nazarı değdi Büyük ihtimal 2000 bin lira vereme inşallah sesi kısılır da kimse izleyemez ben izleyemiyorsam OECD'nin bir raporu var hemen hızlıca ona da bakalım madem haberlere gitmeden OECD önce OECD'nin raporu mu? OECD'nin raporu Biraz onu açar mısın bana OECD'yi? Ee, Ekonomik Ekonomik. Kalkınma Ort ve İşbirliği e Bankası PAK değil örgütü Örgütü evet 15 yaşından itibaren erkek öğrenciler kızlara oranla matematik, fen ve dil bilgisi derslerinde %50 oranında başarısızmış. Kızların, Kızların kafa mi? daha çok mu çalışıyor yoksa yok, erkeklerin on... kafa başka şeye mi çalışıyor bir yaştan sonra? Evet 15 yaşından sonra çalıştığı şeyi biliyoruz hepimiz. Yok, i̇şte i̇şte çaresizlik olunca. de böyle yani oğlanlar onu düşünürken kızlar derslerine takılır. Kızlar da aynı şeyi düşünse mesela bu kadar düşünmeye gerek kalmıyor. Kızlarda arkadaşlar. o ses değişimi yok ya. Hmm. Ha ses değişmesine mi kafa takıyor diyor? Kafa takıyor ya. tabi yani bir taraftan da hormon hormon hormon. Erkeklerin de seviyeleri çıkıyor. Onun Erkeğin derdindeler de çıkıyor kızlarda ama derslerini aksatmıyorlar. İşte erkekler biraz daha fazla şey yaşıyorlar. Hmm. Daha yani ergenliğe girişleri gibi düşün? Erkekler video oyunları ve internette çok daha fazla zaman geçiriyormuş bu rapor. Ne yapıyorlar göre. internette okuyor? Ne araştırıyorlar acaba? Herhalde derslerle ilgili bir şey araştırıyorlar. <gülüyor> Büyük ihtimalle. Yani özellikle belli derslerle ilgili bir şey araştırdıkları kesin. 4'te 3'ü, kız öğrencilerin 4'te 3'ü boş zamanlarında kitap okurken erkeklerde bu oran 4'te 1 seviyesindeymiş. Ne yapıyor o sırada? İnternete giriyor. İnternete giriyor. Ne arıyor internette? Waterloo savaşı. Waterloo <gülüyor> XXX. Orada Napolyon kılınında bir adam bir şeyler. Ondan sonra okul resmen zaman kaybı ya abi diyen erkeklerin oranı kızlardan iki kat fazla. E böyle olunca ne oluyor? Dersler bir de geri kalınıyor. Başa bu sadece yıpranma, yıpranma. Biz öğrencileri için değil üniversitede de böyle. Ne ]miş. yapacağız oktay? Onu söyle ya. Senin bir fikrin vardır, kesin vardır. Kitap okunacak anladığım kadarıyla <gülüyor> ya da bu çocuğun derdi neyse babası tutacak elinden tamam. Çözecek tü, yani. Şu meseleyi bir halledelim de. Sen de biraz derslerinde ilgilen diyecek. O öyle bir seferlik sefer halledebilecek bir yani, O Keşke öyle bir şeyler olsa ama yani... E, yani, yani çocuğumuz yani derslerinde çok çözülse. başarılı ama bir de bize sorun diye annesi de olabilir. Yani o derse kafayı yönlendirebilmesi için. Bu hızla devam ederse üniversitedeki şu anda e, %46'ya %50'müş. Oranlar mı? Evet. %54 kız, %46 erkek. Erkek mi? Tersine. Pardon, pardon, özür dilerim. 2014'te %56'ymiş kızların oranı e, üniversitede tamam. okuyan kızların oranı %56. Ymiş. Bu ülkemizde mi yoksa Yok, genel? Yok, bu işte dünyamızda. Evet, OECD. çok o ülkenin ortak şeyi. E, bu hızla giderse 2025 yılında %60 olacakmış kız öğrencilerin oranı. Yani bir kız e, ...çoğunluğu olacak. O zaman şöyle bunu üniversitelerde... Da, ...o zaman işte bunu da şey... ...ottim makinedekilere bir şey olsun yani... ...2020'ye kadar uzatırlarsa belki birkaç tane kız görürler bölümlerinde. Hayır öyle Çok değil. Çok mantıklı abi. Burada e, erkekleri de biraz bunu şey kullanacaksın... ...diyeceksin ki bak üniversitede... ...her dört erkeğe altı tane kız düşüyor demektir çocuklar... ...dediğin zaman... ...bak bakalım coşacak. o çocuklar nasıl çalışıyorlar. Onlar da biz de baba baba biz de gireceğiz... ...biz neden üniversiteye gidemiyoruz diye... Öylece. Hücum edecek. Hücum, hücum, hücum edecek. edecekler adeta. Oktay bu e, projeksiyonun için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. buna göre hazırlayacağız. İsterseniz size e, nasıl diyeyim kibar bir ifadeyle. Git mi diyorsun bize? E, git, bize git mi diyorsun? Şöyle diyeyim e, tazelenmek için bir süre ara vermenizi istiyorum stüdyodaki varlığınıza. E, i̇sterseniz gidin mutfağa bir düşünün taşının ne yapılabilir ne edilebilir Allah falan filan. Ondan sonra yeniden ulaşalım modern sabahlarda daha. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Meriyorsun. Moder sabahlarda yeni bir saatten hepinize günaydın sevgili sala severler. Espiriler, şakalar buyursunlar. Teşekkürler. Hindistan'dan İngiltere'ye uçan jet havayolu. Hindistan'dan İngiltere'ye yol gider diye kesin vardır Hint Türk. Varsa türküsü. bir can olmaz, e, olmaz mı? Olmaz mı canım de, zaten. da. Bitmez de çünkü Hindistan'da İngiltere arası biraz uzun ya. Doğru. Yak yak dur, yak uzun. yak dur. Hiç Hint türküsü Hintliler hiç acıklı bir şey söylüyorlar mı ya? Bugüne kadar o kadar Hint filmi şarkılar o, evet falan ama. şey yaptı. Orada o dans ettik, o dans ettikleri şarkıların bazılarının sözleri çok acıklıdır. Acıklı ama onu da dans Haba ederek sınıfı gibi evet, o ama. başka bir şey. Yani hem böyle şey yavaş çaldığın zaman çok acıklı. Hızlı çalarsan normal tempoda çalarsan daha doğrusu eğlenceli. Hani şey var ya babam bu sınıfı. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> İki tempo, üç tempo. İki tempo, bu tempo. Öbür mesela yavaş yaptığın zaman <Sessizlik> Tek kişilik dev na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na adamı buldum diye. na na na na na na na na na na na na onu da yani en etkilişim Ava Rı Mı Ava depo Avaremu, Avaremu. Ya <Sessizlik> kardeş ya Bu ahtımız ne kara Sevgili dinleyiciler e, Pardon ya Stüdyoda 3 kişi var Hangi 2 kişinin göz güze uzun uzun geldiğini herhalde hayal edebilirsin Tabii ki Benle Oktay değil mi? Çünkü <gülüyor> Fahir Avari'yi Oktay gözlerinin içine bakarak <gülüyor> okur <gülüyor> Eee e, olsun gözlerini Oktay'dan <gülüyor> ayırmadan havariyi baştan sona okudu. <gülüyor> Arkadaşlar şu Jet Hava Yolları'nın olayını verebilir miyim Buyursun lütfen? Mu? Teşekkürler. Buyurun. Ee, şimdi Jet Hava Yolları uçuyorlar. Jet Hava Yolu. Pardon. Bir de Hindistan'dan İngiltere'ye uçtuğu için aslında e, gidenler de İngilizler. Yani memleketlerine dönen İngilizler. İngiliz vatandaşı olan Hint kökenliler de olabilir. Değil. Ee, değil. Sırf? Sırf, sırf İngilizmiş Bunlar şey mi Hindistan'ın en güzel tarafı Londra'ya dönmesi diyen İngilizler. Yo o çok da seviyorlar. Hindistan Hint kültürü acayip bambaşka insanda şeyler yaratıyor. Yani orada işte Ganj'da gitmişler yıkanmışlar. Ganj... Hint kültürü ovalara yayılır. E, e Hint Okyanusu var değil mi? Başka neler Hint, var Hint? Hint Okyanusu <gülüyor> çok güzelmiş. Şey. Ondan sonra. Neyse başladı yolculuk falan evet. filan Hadi derken... bakalım hayırlı yolculuklar öncelikle. Evet arkadaşlar kemerlerinizi açın dedikleri andan itibaren servis başladı. O esnada ne oldu? Uçaktan bir... Ağlama sesi. Hayır. Türkü söylemeye başladı. Hayır. Pilot şeyi açtı. Uçaktan bir yılan tıslaması. Yok hayır. Kıs. İki kişi nereye gitti hemen acil sanki. Lavaboya. Lavaboya. Efendim lavaboya gidebiliriz. de ön sıralardan yara yara gidiyorlar. Yara yara buraları dolaşıyoruz diye. Git sen tuvalet edince hostes anım, bakar mısınız lütfen? Ya da onlara ne diyor? Coming crew. Ne? Hostes crew crew. Creel deniyor değil mi? Cabin Creel, Cabin Creel. İngiliz olduğu için ben öyle Tabii. şey yapıyorum. Cabin Creel, cross check. Ee, Cabin Creel, Cabin Creel diye bağırmışlar. Tuvaletler tıkalı. Bir Allah. süre sonra... Ya yolculuğun daha ilk dakikası. İlk dakikalarında. Bir süre sonra o iki klozette taş altı Bana saat boyunca... Daha, dün böyle hadiseler yaşamış bir adam olarak. Ben ya. o, o hostesin, o tuvalette o taşmayı yaşayan adamın ne... Yaşadığını ben bilirim. Şöyle söyleyeyim uçağın komple zemini kaplanmış. Herkes ayaklar havada. Hadi canım. <gülüyor> Vallahi billahi. Gerçi havada olmasına gerekiyor. Karşı tarafın yani öndeki koltuğun altında böyle bir ayak koyma yeri mi oluyor uçaklarda? Oluyor değil mi? Yok o 403'lerde var abi. <gülüyor> Bunlarda da yokmuş <gülüyor> abi. Herkes toparlamış böyle ayacıklarını. Ondan. O kadar mı taşmış ya? Vallahi o kadar 6 saat boyunca pilot da gıcıklığına burnu havada gidiyordur İnmedi al... tarafa gelmesin. <gülüyor> Çıkış sürekli çıkıştayız. Pilot Bey biraz da öne doğru yapsanız hep arka taraflara. <gülüyor> Çünkü o mail olunca arkası daha da şey e tabi. Fuşur fuşur 6 saat boyunca yemin ediyorum bir de bir koku. Ama tabi Hint yemeklerinde koku de, yapar. Hint yemeklerinin de şeyi var. Ee, İnsanlarda bir şey <gülüyor> bozukluğu yapıyor. Ee, bozukluğu. Yani alışkın olmayan, olmayan bünyelerde galiba biraz da onun etkisiyle Valla altı saat dile kolay acı içindeymiş yolcular İner inmez şey diye yam bu uçağa yağ demişler kapatın bunu valla yakın ya yani o dereceye gelmiş uçak kullanılmaz halde her Dilek taraf ağlıyor Her taraf, ağlıyor küçük kabahat, kabahat büyük, kabahat, büyük kabahat, kabahat küçük kabahat büyük kabahat kabahat Canları kabahat açılmak istemek zorundalar ya. yani biraz o, o şey mı? hayır bütün uçağı. uça tabii ki mesela nasıl buzdolabında bir şey bozulduğu zaman şey olur e, özellikle Siner. mesela kıyma Bozulduğu zaman buzdolabını atmak zorundasın ya. Evet. Yani evet. O onun gibi uçağı da değiştirmek zorundasın. İstediğin kadar sen kuru temizlemeyi yaptır halısını yıkat olmaz. Bence uçağı değil kafayı değiştirmek lazım. <gülüyor> ya tatlı da bir mesaj vermiş oldu. Valla güzel verdin de bence alkıştan önce onu müzikle verip ondan sonra alkışı üstüne giydireydin. O da Aa, benim hatam olsun. O da senin küçük bir hatan olsun. Ee, devam edelim isterseniz. Çocuklar ee, devam edelim. ile ilgili bir iki haberimiz var ama sizi çok şaşırtmayabilir. Ama insanlık için. Büyük. E, büyük ama bizim için. Ha Biz hayvan Şaşırtmamak için bir sebep Çünkü çok fazla bu tip haberler çıkıyor. İnsanlık için büyük olan her şey beni şaşırtır. O zaman ayda Çünkü... krater bulundu. Aa! Bak. Y i̇nsan olduğumu ispatlamak için şaşırdım sevgili dinleyiciler. Ya ay yediğin şey zaten kompili kraterden evet. mütevellit değil mi? Ama ya? yeni krater. Yeni krater. Yen yani güne evet. kadar hiç... Taze anlamında mı? 200 kilometrelik ama. bir krater. Uzunluğu. Oo, Oktay bir krater Bebekcesi. için. On. Sağlam çarpmış. Ee, NASA'nın uzay aracı... E, aydaki tıkır tıkır takılan aracı var biliyorsunuz bir tane hiç Hı -hı. ismini falan çok şey ne yapıyor? yapmadık devriye yani. mi geziyor sabahtan akşama, akşama yani. Ay'a adam gönderdik artık orada dolaşan küçük alete hiç isim takmakla bile uğraşmıyoruz yani. Yok, ne ismi, oldu bizim ismi... alet ne yaptı falan diye bakıyorlarmış ismi falan var da yani öyle çok NASA bile U bilmiyor ya NASA'da yarısı bilmiyorum. projede çalışanlar belki biliyorlardır söylemiyorum o zaman ben de ismini söyleme abi. söyleme Ama abi. o kadar krater bulmuş ya e, kraterin ismi var Tam Neyi koymuşlar? Ne? Bir dakika Allah ismi, aşkına. Atlas kır bir... Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot. Güzel isim koymuşlar Fahir. Hmm. Amelia Earhart. Ama Amelia. Ama onu Amelia Earhart kriteri denmez ki. Amelia kriteri falan Amelia. denir. İşte Amelia krateri denilecek herhalde. Hı hı. Ondan sonra bu krater bulunmuş. Bir de bulunmuş... bir tane şey vardı onu da koyabilir miyiz? Yeni bir kriter bulunursa. Amelia filmi vardı ya. Amelia diye koyarız. çok koyayım. güzel bir filmdi. Oktay onun <Gülüyor> Amelia Of ıslıkla <gülüyor> yapayım mı onu? Yapsana. <gülüyor> ben de yapacaktım da melodiyi. O hiç ilk kez bu kadar kötü çaldı nokta abi. Ha, hatırlayamadım çünkü <gülüyor> ondan ya. Genel ıslık sesi verdi sadece. Mikrofonla üstle yaparsanız. Sevgi müziğini yapacak olan var mı bu konuyla konuşurken? Telefonumuz 210 30 30. Ama ağzıyla yapacak. Ağzıyla. Ağzıyla Amereli'nin müziğini yapacak. müziğinin 3-4 tane koskoca müziğinden bir tanesini hatırlayamadım ya. Ben de hiçbirini hatırlamıyorum şunu. Normalde bir yer... <gülüyor> bu da izci maaşı mı? Bu? Hayır o başka bir şey. O... o bir zamanlar Amerika. Hayır bir yerde çaldığında... Ben ağzıma Amelinin müziği dediğimiz müzik bir yerde çalmadan niye zihnimizde çalmıyor? Ne çalıyor aslında başım? geçen gün Oktay şey oluyordu. Hatta sen söyledin ya bu müzikte bende çok etkisi Ondan vardı. işte gibi. radyo da çalıyordu o sırada. Fire. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Bir ameli müziği ya. ağzınızda ameli müziği yapacaksınız. Bakın ben mesela... Kimse bir... hatırlamıyor demek ki. Hayır onu şey yapmak da zor ya. O... Şimdi ben biraz hatırlıyor ben, gibiyim ama. Bir dinleyicimiz bir hatırlatsın. Bütün gün onu yapacağız. Yapacağız mı? Hiç zor değildir ama hatırlayan yok. Mesela ben, ben şöyle de bir şey hatırlıyorum. Singing doğru. in the rain yaptım az önce. E çok zor zaten Telefon hatırlayabiliyoruz. Geldi, başka abi. başka şeyleri karıştırıyorsun. İyice kafamız karışıyor. Aha, amelinin müziğini ağzıyla yapan sanatçımız hattımızda. Günaydın efendim. Alo. Merhaba. Kimle görüşürüz ayı. beyefendi? E, Can Münyüs. Can bey radyonuz açık galiba biraz kısar mısınız lütfen? E, kapattım evet. Süpersiniz. Can bey imdadımıza yetiştiniz. Hatırlıyor muydunuz müziği? Zorlandınız evet. mı? Islıkla mı yapacaksınız? Ya, ıslıkla mı yapacaksınız e, yoksa şeyle yani, mi? Num numla mı? Num numla mı rara alalım e, rara alalım. Num numla yapayım e, hareketli kısmını yapayım. Tamam. Num tamam. numlarla rım alalım. Vallahi siz neyi yaparsanız, <gülüyor> buyurun dinliyoruz. O zaman e, bir ufak num num tamam. alalım dedim. Buyurun. Evet tabi. Oldu mu? Oldu biraz ya, daha, biraz daha. daha orasını biz atacağız. 8 e lazım en aşağı. Devamını bu, bu, hatırlamıyoruz. Ee, e yalnız devamını ben anladım müziği yani, de canım. amelinin müziği değil galiba. Yani. Bu. Amelinin müziği canım. Ya, ben de, amelinin müziği de bu. Hani başta yavaş giriyor da sonra bir hızlanıyor. Ha, işte başını sonra. yapar mısınız Can Bey? Başını ısıtmayayım o zaman böyle. Tamam. Yine aynı şekilde ama yani Çok güzel efendim çok Vallahi teşekkür ederim ağzınıza e, ben, sağlık. ben de bunu yani yaptım abi ne yapalım. Görüşmek üzere efendim çok teşekkürler, teşekkürler. Sanat teşekkürler. Bu, da bu da size bir şey olsun Radyoda hiç bir radyoyu aradım ve Ağzımla e, amelinin müziğini yapmadım da Demezsiniz çocuklarınızı anlatacağınız bir anı ha, Bu muydu ya benim aklımdaki melodi başka Amelin bir sürü müziği var canım Bütün tek film, filmi tek müzikle Bitirmediler ki Bir tane daha vardı ya meşhur Bu değildi benim zihnime eşitmiş müzik bu değil bu bana televizyonda dekorasyon programı müziği gibi geliyor. Bakalım Haldun Bey'in hazırladığı salonu ev sahipleri beğenecek mi? Aa, çok güzel oldu. Ay çok hiç böyle tahmin etmiyorduk. O zaman neden inanmıyorsunuz? Hayır <gülüyor> dur yapma Ay pardon. ya. Pardon kimin evini yaptı dekor etti? Günaydın efendim. Günaydın. Hı hı hı. Hı hı. Du du du. Diyo diyo diyo. Bu sesler patlatayım mı ben bir tanesini? Yok patlatma oktay Yani ağzımız var. Şimdi ağzda yapmakla portatif bilgisayardan yapmak, yapmak... bir Aynen. olmaz. Günaydın efendim. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Günaydın merhabalar. Merhaba kimle görüşüyoruz? Serkan ben Serkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda Serkan Bey? Şu anda Çankayadayım. Çankayadasınız. İyi yolculuklar diliyoruz size. Teşekkür ediyorum. Sabit Olur. olmadığınızı düşünüyoruz. Yolda mısınız? Mütarik halde misiniz? Şu an sabitledim. Şu an sabit değil <gülüyor> sabitledim lütfen. <gülüyor> Mütarik halden sabit hale geçin. Teşekkürler. sabitledim şu an. Buyurun dinliyoruz sizi. Heyecanla dinliyoruz Serkan Bey. Atılımınızın müziğin şovunu takip ediyoruz. Ustaca kreatifsiniz. Buyurun. <gülüyor> böyle bir şey. Evet. <gülüyor> tamam. Çok güzel yaptınız. vallahi bravo. Zihnime işte. Ben yine şey yapamadım bu. ya. Ben de çıkaramadım. çıkaramadım. O kadar <gülüyor> kısa ölçü yapıyorsunuz ki. Ya. <gülüyor> <uzun gülüyor> <tırmışsın. gülüyor> bir dakika. Bir saniye. Devamını atlayabilsek şöyle bir daha yapalım. Buyurun. öyle bir şeylerdi. Evet o sonra hızlanıyordu bir şeyler oluyordu sonu falan. Onu ben de hatırlamıyorum. Çok de. teşekkürler. Hadi oradan belki bir yol açarsak dedim. Çok Peki, teşekkür ederiz. Bize Aynı bir şey. yol açtınız Serkan Bey. Sizin de yolunuz <gülüyor> açık olsun olur mu? Bu tamam. sanatçının izinden gidecekler olacaktır vallahi. Bir gün ayda bir krater keşfedersek ben Serkan ismini koyacağım. Ona Çok da. Çok güzel oldu. Yani çünkü bize e, şu anda ve e, diğer kraterde de Can. Tabii ki. Can Bey'in de çünkü katkısı var. Ama Can krater olunca Can İlginç Kraker gibi anlaşılıyor. Evet. Öyle de bir Kraker markası Ondan var galiba vazgeçtim. anladığım kadarıyla. Can Kraker diye millet bu sefer yanlış yönlendirme olur. Haksız reklam olur. Ve haksız rekabet de olur. Haksızlığın hiçbirine geçit vermeyeceğiz sevgili dinleyiciler. O yüzden diğer reklamlarımızı sunuyoruz. Dur bir dakika dur git de. dur. Dur dur dur bir saniye. Adam müziği ayarladı portatif bilgisayarından. Emek var sonuçta bakalım, Ege. Bakalım bu mu acaba? Bak bu mu dedi. Bir saniye ya. Bir Nasıl? saniye hemen hebes şey yapma. Bu da bir şey... Hayır ben de reklamı geçmek istiyorum. Tez canlı ya hemen. Hemen reklamı gireyim oradan çıkayım müzikler plaklar çalsın oradan gelsin müzikler böyle müzik çalalım plak. Şişti. Bu değil şişmiş bak adam şişti, şişti. Şişti. Portatif bilgisayar da şişti. Buyurun bakalım sevgili Salas Hanım. Dinleyemeceğiz abi biz de. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Niye burada saksafoncuya itimas geçilmiş yani? Herkes bir şeyler çalıyor ama sen ama gırnatacı ama. ayrı çal olmaz. Gırnatacı değil saksafoncu saksafoncu yani. Çok ama güzel güzel bir şey. yine bir şeyler söylüyor bak James çok Hop güzel day, bak gel saksafoncu çalıyor. <gülüyor> gel bak tam saksafoncu çıktı gel. Tamam geldim. Ee, o zaman birazcık ofis hayatından bahsedebilir miyim Meyay? Ofis hayatı. Buyurun, Abi gitsene ya ofis hayatı şeyip köşesi yapıyoruz <gülüyor> Keşke yani günlük hayatta da böyle şey olsa ya Tam mesela bir konuya gireceksin ya Öyle bir Hemen bir jinglın hazır bir olsa Hemen bir giriş müziğin olsun Evet efendim Bir sen konuşurken altta Benim, Benim telefonumda app var onun için Ne var? App, app. Yeah, there's Kullanıyor app. musun? Önemli olan ama Kullanmıyorum çünkü e, yani ilginç bir konu açtığım olmuyor günlük hayatta Olsun işte <gülüyor> Hangimiz ilginç konuşuyoruz ki günlük ya ben hayatta Ben şimdi burada ofis, ofis hayatı çok mu ilginç Çok mu ilginç geliyor sana Ne o <gülüyor> ne gösteriyor? Katlama sanatı. Ege Can'dan kağıt katlama sanatı. İstediği harfleri katlayarak e, inanılmaz. Ben bundan tehdit mektubu da yazabilirim çok rahat. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aynen devam. E, ofis hayatı, <gülüyor> ofis hayatı yeri geliyor, çok güzel oluyor. Yeri geliyor adeta bir zindan yani dançına dönüyor. <gülüyor> dan ve çın sesi. Evet, bir zindandaki mahkumu çıkardığı dan ve çın seslerinden adeta zindana dönüyor. Elde edilen veriler kadınların... Direktire, yani kadın bireylerin ve erkek bireylerin gözünden ayrı ayrı sıralandılar. Neler sizi rahatsız ne ediyor? Demişse, Kadınların dediğiniz. rahatsız olduğu şeyler ayrı. buldum babam zıcım, zıcım. Erkeklerin rahatsız olduğu şeyler ayrı. ayrı. Evet isterseniz erkek bireylerin nelerden rahatsız olduklarıyla başlayalım. Ofis hayatı. Hadi yaşamadığımız şey bir şey olduğu için ofis hayatı ne olabilir? Bizim yeta'nın yok bizim... dinleyeceğiz şu anda. Bildiğim kadarıyla ofis hayatında ne yapılıyor? Sabahtan Facebook Yok canım ofis hayatı değil. Bizim de bir ofis hayatımız var. Bizim bir ofisimiz var mı? Ama var mı bizim. Olur mu? Ama senin Oraya sana ofis göre çünkü üç, ofis üç, üç, olmaz. üçümüz olduğu için ofis hayatı gelmiyor sana. Bir de habire orada durman gerekince ofis hayatı Peki olur. tamam abi. Bizim bir ofis hayatımız yok. Ofis hayatı Bizimki ofisten mi? ziyade büro. Büro. Evet. Ön büro. Hayır ofisimiz var da ofis hayatımız yok. Birisi Leyla, de ben büro derdi. bulayım. Yani ofisimiz var. Ama nelerden rahatsız oluyormuş Faiz. Söyle bakalım. Herkes de... içindir, sabah face... Façayı açarım. Öğleden sonra Twitter'ı açarım. Ofis hayatın olsa Ondan sonra öyle işin bitmesine doğru da YouTube'dan façadan paylaşılmış tamam, videoları izlerim. Tamam şimdi bu açık ofis teknolojisinde nelerden rahatsız oluyorlar erkekler, erkek açık bireyler? Açık ofis mi isterdiniz yoksa kapalı ofis mi? Bir ofis hayatınız olsaydı öncelikle ben sorayım, açık, kapalı ofis Açık ofis isterdim. Çünkü, Çünkü rahat rahat façaya girmek e, isterdim. Rahat rahat herkesi de aynı anda görebilmek için. Sen açıkçı mısın Fahir? Ben açıkçıyım. Her şeyin açık an açığa olması taraftarıyım. Şey bir şey galiba açık ofis değil mi ya? Böyle bir devireyim. Açık ofiste cubicle dedikleri şey var orada sahte bir şekilde kapatıyorlar seni. Tam kümes gibi. Kapalı ofiste gene bir özel alanı var. Bir ince... Façaya bakarsın, YouTube'una bakarsın. Zaten herkes herkesi duyuyor ama yine bir ince görürsün falan filan. Oradan senin ekranını da görür. Façaya girdiğini görür. Evet doğru. İnce görür iki şeyin alt çıpanın arasından mesela. Ofis hayatında bakılma vardır gibi bir şey işte. Aynen abi aynen. Erkek bireyleri rahatsız olduğu ofis dünyasında neler var? Bir. bir. Ee, dağınık masa. Erkek mi rahat kendi masasını yani, toplayacak e o zaman. E canım ya. dağınık masa. Sanki ben dağıtıyorum. Kendin dağıtıyorsun kendin topla. Ben mi toplayacağım senin dağıttığın masayı? Laf seninkisi dağınık de. Dağınık ben... masa çalışkanlık göstergesi mi? O belli bir şeyde böyle kalabalık masa hmm, e, çalışkanlık göstergesi. Dosyalar, dosyalar dosyalar falan var. Bir taraftan ilaçlar. Ben bir masada ilaç durunca o adam çok güzel çalışıyor hissi. Yani benden. çalışmaktan adam hasta düşmüş. Hele ağrı kesici falan varsa bazen böyle sakinleştirici şuruplar var ya. He. Masanın Neyden bir köşesinde duruyor. Sakinleştirici şurup ne? Nasıl Hadi bir öyle. dünyam var? <gülüyor> Eczane bir sakinleştirici şurup alabilir miyim? Soda mesela. <gülüyor> abi bilmiyor musun onu ya? Sakinleştirici, sakinleştirici şurup diye bir şey. Abi, var da ben reklam bunu yapamıyorum Yapma da. zaten de ben hiç bir ofis masasının üstünde görmedim onu. gördüm. Hadi canım. Nerede? Bir, bir yer yerde. Var ha, bir ha zaman, anladım. Tamam peki. Ee, kadınların aş aşırı derecede parfüm sıkma Ay sabahtan bir geliyorlar. E sen kokuyorsun abi kadın sıksın ne olacak? Ne evet. gibi bir rahatsızlığı var? Milyon dolar verdiği parfümü. ha gidiyordur doldurmacı parfümcüden doldurup onları sıkıyorsa o ayrı. Ama gidip de tonlarca para verdiği parfümü sıkıyorsa kusura bakma da. O biraz şey olabilir ama ya Fahir. Hastalık durumu hariç. Senin sevdiğin parfüm ayrı. Ee... Onun kullandığı parfüm ayrı. Peki abi telefonda yüksek sesle volümlü konuşmak. Bakalım. Günaydın efendim. günaydınlar Kimle görüşüyoruz beyefendim Bora Bay. Bora Bay Kim olacağını? Bora Bey hoş geldiniz. Neredesiniz? Hoş, hoş bulduk. Şimdi tam incetteyim. Ee, Hayır onu sormuyoruz. Bir süredir neredesiniz diyoruz Bora Bey. Bir süredir diyor. neredesiniz? Bir süredir neredesiniz? Bir süredir neredesiniz? Bir süredir. Neredesiniz? Ha, ha, bir süredir. Ya, üst üste işler, güçler, bir şeyler oldu. Ay kolay, gelsin. kolay, Çok kolay gelsin. gelsin. Bora Bey ofis hayatınız var mı? Evet evet şimdi onun için aradım. Buyurun. Önce hani demin konuştum. Ofis hayatımda e, kadınları rahatsız edemeyen bir şey nedir? Dağınık masa. Yo erkekleri ya? daha kadınlara de, gelmedik Ama dağınık masa evet doğru Şu anda konuyu açtı, konuyu açtı evet, evet. Tamam. Hani dediniz demediniz mi Dedik, Dedik canım Dedik. evet Dedik kabul tamam. itiraf ediyorum dedim Ne diyeceksiniz dedim, bununla ilgili siz ne diyeceksiniz Bunu kayda geçelim lütfen demiş Hı -hı. <gülüyor> Dağınık masa ben katılmıyorum Benim masamı bir görseniz Hadi canım düzgün mü Felaket Felaket dediniz felaket dağınık Çok dağınık Neler var, dağınık var üstünde edeyim. Yani her var. Bora Bey tam yalan var, söylüyor gibisiniz var, Vallahi var, Renkli bir sürü şeyler var Kupalar var hoparlörler var Ivır zıvırlar var Kupalar derken ee, bunlar yarışmalarda kazandığınız kupalar değil herhalde şey, şey, Maklar var Mak dediniz orada mak diyerek Bizim zaten hemen tokat gibi cevabı verdiniz Hiç rahatsızlık vermiyor mu o kadar dağınıklık Blokis çok hoşuma gidiyor ve böyle inanılmaz bir şekilde neyin nerede olduğunu biliyorum. Eğer o karışırsa arada ben dağılıyorum. Yani Sizin not var hayal kırıklığı mı otalıktırıyorum? Annenizle yaşarken gençken de odanız lanık mıydı? Sorma ya, sorma kimse giremezdi oraya. Anne, Ondan sonra, bir şeyi kaldırma ben neyin nerede olduğunu biliyorum diyenlerden miydiniz sizde? Aynı. Peki açık ofis mi çalıştığınız ortam yoksa kendinize has bir odanız mı var? Şimdi de ona gideceğim. Ee, açık ofis sistemine e, çok sıcak bakmıyorum. Hı. Sevmiyorum diyeyim. Neden? Çünkü masasını topluyorlar. Öyle bir durum oldu. <gülüyor> <vardı, böyle gülüyor> <tüm>. Büyük <gülüyor> yani ihtimalle olabilirim. gelir geçer. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Bora Bey. Görüşmek üzere. Peki, teşekkür Sağ olun de, işte, efendim. Sağ, Sağ, efendim. Sağ, Sağ, efendim. Sağ, Sağ olun. De. Sağ olun. Bora Bey. Evet demek ki adamın kendi masası değil başkasının masasının dağınık olması rahatsız ediyor bu. Kendi şey, masasının dağınık olması ona o kadar. Gördüğümüz iyi. gibi Bora Bey gayet mutlu masın durumunda. Hmm, tamam. Bir de aradığını hmm. aradığı yerde bulması çok önemli. Ne yani öyle? onu onu bulamazsa sıkıntı. <Gülüyor> sıkıntı olur abi. Sıkıntı olur. <Gülüyor> sıkıntı olur. Sıkıntı olur. <Gülüyor> Ağır kokulu yemekler yenmesi. Ne yiyebiliriz? Öğle yemeğinde gittin bir orada ciğer yiyorsun e o ciğerin yanına soğan yenmez mi be muhtera? E ben onu birebir yaşamış adammıştı. Siz dönerleri yemiş geliyorsunuz ya ah, ha ah, ah, ha ha diye. İşte ya döner o hayatında ne kadar sıkıntılı. Onun için. Sen Herkes de sen Her yiyorsun. gün döner yiyorsun. Ayda bir kere bir döner günümüz var. Durumumuz belli. Yani o mu batıyor? Sırf kimseye kokmasın diye zaten ofislerde topluca yemek. Sana gidiyor. getirmedik diye mi? Yani bana gelse bana kokmazdı. Ayy. Um, aslında bak öyle bir şey yaptık fair. Yani, Yiyene kokmaz çünkü. Yediğin yemeğin yanındaki garnisi e, eğer yemekle bir bütünsellik Garnit, keşiledi. Garnitme. mi lütfen düzgün kullan Oradaki yemeği. Fransızcadaki sondaki T'ler okunmaz Oktay. Garnileri yemekten yemeği yemedik. Tabii çok güzel <gülüyor> yemek vardır aslında garnilerden yapılan. Garniyerık mesela. <gülüyor> Son programımızda bakalım hatırımıza kim var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsunuz efendim? Nagihan ben. Nagihan Hanım hoş geldiniz zeynımıza. Hoş bulduk. Ofisçi evet. misiniz Nagihan Hanım? Ya hayır hala trafikten geç kaldım. Ha ya yok yani. Normalde bu... ofiste çalışıyorsunuz ama. Ha evet evet tabii. Açık o, kapalı? Ee, açık sayılır. Ben üretim görevlisiyim. Bir odayı 4 kişi paylaşıyoruz. 4 kişi paylaşıyorsunuz. Aynen öyle. İş arkadaşlarınızdan memnun musunuz? İş arkadaşlarımdan, şu anki oda arkadaşlarımdan da memnunum ama benim şöyle bir anım var. Buyurun. Ben işe başladığım zaman, umarım bizi dinlemiyordur bu arada, bizi bir odaya koydular. Orada işte bir hocamız var. Kendisi öğlen spor yapıyordu. Ne Hı -hı. sporu? Spor yapıyor. Ha, kan sporu. Evet, aynen öyle. Sonra işte dışını alıp gelip terli atletini ve giysilerini kaloriferin üzerine koyuyordu. Ayy! Bunu oluyordu. Havuza da gidiyor olabilirdi. Ya, yani Bence yani yine iyi yırtmışsınız. Yani havuza da gidip mesela mayosunun donunu falan koyuyor olabilirdi. Yani Ama şey de var yani e, duşunu alıp gelmesi bile sizin için bir lütuf aslında yatıp kalkıp Batı ona yani duvarın. Alması bir şey değiştirmiyor ki. E, terli olan atletini koyuyorduk kaloförün üzerinde. Yani. Ve böyle ısı birlikte yayılan kopuyu siz hayal ediyorsunuz. Sordunuz mu? Siz onu sordunuz mu? Ertesi gün giyiyor muymuş onu tekrar? Kurudu bu temizlendi diye. Valla biz asıkçası çok konuşmuyorduk. Evet. Böyle çok sağlıklı, beslenmeye falan çok meraklıydı. Evet, çiğ karnıbahar, çiğ kereviz yiyordu ve o da berbat kokuyordu. <gülüyor> Çünkü hem yerken kokuyor hem sonrasında e, karnıbahar. E, çiğ lahana da yer o adam yani. Hmm. Çiğ karnıbaharla karnı ter kokusunun karıştığını bir düşünün. Valla siz iyi yırtmışsınız gene bu döneme kadar iyi gelmişsiniz ben size söyleyeyim. Ağır travmalar yaşamışsınız. Hiç odor, odor, de. odor. Aynen Yeni gelenlere o bir şeymiş, nasıl diyeyim, oryantasyon gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bu testten geçen bu ofiste çalışmaya hak kazanır. Sonra ne oldu? Gitti mi? Hayır tabii ki biz terfi ettik. Yani başka odaya taşımış. O terfi Oho, edemedi değil mi? Karnabahar'a Ter devam. Terli <gülüyor> onları ve karnabaharla hala orada devam ediyor. Evet, ara ara olursu ki zaten oda arkadaşları değişiyor. <gülüyor> Neden, acaba? <gülüyor> Neden acaba? Neden acaba? Neden acaba? Sağ olun. Bir, bir sorum vardı. Okula geldiğiniz arayacaksınız. Bir şey yok. Sorabilir miyim? Tabii, Tabii buyurun. Şimdi ben öğretim görevlisiyim ve metrajın 12 saat dersim vardı. 12 saat boyunca konuştum. Ve böyle artık eve gittiğimde annem sadece yani evet ve hayır şeklinde cevap verebiliyordum. Konuşmak istemiyordu. Evet. Ben İngilizce hocasıyım. Ee, şey ee, İngilizce ilgili bir şey o zaman sinir oluyorum. Diyetisyenlere işte nasıl diyet yapmalıyız ya da sporcularına abi ben ne yapsam demek gibi bir şey. Sizde şey oluyor musunuz? Böyle e, ya of bizim zaten sabah kek yaptık. Daha da geyik, geyik muhabbeti yapırsın oluyor. Musunuz? Ne diyorsun Oktay? Oluyor musun? Hiç bugüne kadar geyik muhabbeti yaptığımızı düşünmemiştim. <gülüyor> Biz sohbet ediyoruz diye düşünüyorduk. Hep öncelikle bir şeyle yüzleştirdiniz bizi. Öğleden sonra komiklik yapasım yok sabah yetti falan demiyor musunuz sabahleyin iki parça komiklik yapıyorum akşam yatmadan önce bir parça da öyle o zaman komiklik yapıyorum Ya yani siz hanımefendi e, evde de okulda konuştuğunuz gibi konuşuyorsanız hakikaten sıkılıyordur insanlarda zaten şimdi perfect biraz da perfect konuşalım mı diyorsunuz ne diyorsunuz biz yani değişik değişik yerlerde sizin? değişik şeyler konuştuğumuzda değişik konulardan konuştuğumuzda biz öyle hissetmiyoruz Peki, tamam. Peki efendim. O yüzden hiç çok şey Çok da çabuk yapayım. ikna alıyorsunuz yalnız bu arada. <gülüyor> ya, i̇kna almadım ama bu çok konu çok uzun. O yüzden sizi şey, daha fazla vaktinizi almak estağfurullah, estağfurullah. Teşekkür ederiz. Çok görüşürüz. sağ olun. Arayın biz arasına. İngilizcemiz de gelişmiş olur hem sizle konuştukça. Alright. Alright dediniz. Alright. Alright, alright diyerek dediniz. Ay ben bir şey soracaktım ya. Make May kalıbını soracaktım ya. Mey kalıbını kullanıyor muyuz? E sor burada Anadolu Sesi mezunu var abi. Bu nereden ben. bilsin ya bu hoca mı? Bunun gördüğü ne yani? Bu kim ben, bu? Iki kimsin sene, oğlum sen? İkisene sırf mey kalıbı okuduk biz ya. Ya mey kalıbı kullanılıyor mu? Mey kalıpçılığı Kull... orada teslim eden mezunum ben ya, Anadolu may Sesi. Ya kalıpçılığı ama <gülüyor> mey kalıbı kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu ya? My have your attention mı dersin? Ne evet, dersin yani? My dersin. My ay mı de? Ama o da bir de şey gibi kalmasın 70'lerden fırlamış gibi. Hani bir dil bir yok, şey. Yok öyle şey yok. Nasıl yok? Sen nereden biliyorsun ya? Ya ben mey kalıbının ben dedim ona olmuyor. sor diyorlar. kalıbını <gülüyor> <Üstüme Türkiye 'ye gülüyor> Ege'nin babası getirdi. İlk ondan duymuştum. Baba ben de bu kalıbı <gülüyor> daha doğrusu ben de bu mey'i kullanarak kalıplaştırmak istiyorum dedim ve bizim de ailemizin bayağı bir şeyi vardır. Kalıpçılık May'de. da var değil mi sizde? Tabi. Ayakkabıcılık, mey bir... kalıpçılığı, ken kalıpçılığı, her türlü kalıpçılık. Şey sizde miydi? Şerev biz girmedik Türkiye'de tutmaz değil. Bu arada telefon çalıyordu. Oradan bir baksan ya. Hadi bakalım. Bu arada reklam başlamış. Tamam, ofis, hayatı, ofis hayatı ne kadar sıkıntılı ya. Gerçekten bak ne kadar çok dinleyicimizin şeyi var. Valla derdi var. Günaydın. Günaydın efendim. İyi günler. Merhaba beyefendi. Kimle görüşüyoruz? Borusan Oto İletişim Merkezi'ne aramak demiştim İbrahim. Selim Donat'la görüşmek istemiştim. Bir saniye bağlıyorum. Nereden demiştiniz? Borusan Oto İletişim Merkezi. Peki efendim. Selim Bey'in mi istediniz? Evet. Tamam bir saniye. Selim! Selim ne var, var? selim ne, ne var? var telefon kim arıyor bir beyefendi iyi giyimli bir beyefendi tamam geliyorum iki dakika bekleyemedi adam seni işte <gülüyor> ne bileyim abi yani ben de bekler diye düşündüm yani anladı mı acaba yoksa korktu mu <gülüyor> korkmuş olabilir <gülüyor> Ay bu telefon şakalarımız yok mu? <gülüyor> seni 2015 oldu hala telefon şakası yapıyoruz ya. Yani. Ay bir daha açıyor ya bir dakika ya bir daha. Belki belki de o beyefendidir. Belki beyefendi. biraksın. Hatta var, bir... olabilir. Valla ay bekletmeyelim bir daha. Yap. Beyefendi diyse şey yapalım müsaade isteriz nasıl? Günaydın. Günaydın. Merhaba buyurun. Ya merhaba yayına bağlanmak için aramıştım ama. Tabi bir saniye. Seni! <gülüyor> Kimle görüşüyoruz beyefendi? Duyuyorum, duyuyorum. Ozay Yağmur ben. Ozay Bey hoş geldiniz. Ofiste mi çalışıyorsunuz Ozay Bey? Haftanın 3 günü ofiste, 4 gün de atölyede çalışıyorum. Hiç boş vaktiniz yok mu? Yani Ozay Bey bütün dünyayı siz sırtlamış gibisiniz. Ege 3 ayrı isim söyledin. O dedin, Uzay dedin. Atölye Atölyeyi, atölyeyi açtımdan beri boş vaktim yok. Bir ne atölyesi acaba ayıptır sorması? Tahta. Tahta. Tahta. May kalıbı mı yapıyorsunuz? <gülüyor> Aa çok güzel Yok. bir şey. Ha. Ne yapıyorsunuz hakikaten? Otobüs hayatında yaşadığım sıkıntıları gidermek için atölye açmış oldum. Çok güzel yapmışsınız Sinirinizi ya. Sinirinizi tahtalardan mı çıkarıyorsunuz? Anlamadım. Sinirinizi tahtalardan mı çıkarıyorsunuz? Ama ben de işte masaüstü dağınıklı olsun şey olsun onları toparlamak için bir şeyler yaptım. Aa süper ne neler yaptınız? Ne yaptınız? Valla monitörler genellikle Türkiye'de alçaktadır. Altına küçük küçük ya da A4 kağıt koyarlar, şey koyarlar. Yükselsin <gülüyor> evet, evet. Moritörü yükseltmek için çekmeceli bir şey yaptım mesela. Aa süpermiş. A, hem içini vallahi çok harika bir fikirmiş. Tamamen sizin şey tasarımınız şey, mı? Benim tasarımım e, şey yaptım mesela, tablet tutucu. İnsanlar tabletlerini ofiste de kullanmak istediğinde. Aa o da güzelmiş. İki yakın bir konumda duruyor. Süpermiş. harikasınız vallahi bu kadar... Ve bunları şey satıyor musunuz bu arada? Kendinize kadar mı? Ee, i̇nşallah satıyoruz. Satmak için yola çıktım. Nerede atölyeliz? Şeyle... Atölyem Ümitköy'de. Ümitköy'de. Peki efendim hayırlı işler diliyoruz. Bize bir ulaşın teşekkür da bizim de kafamızda fikirler var. Bu arada size de bir e, yaratıcı fikir olarak Oktay bize getirmişti. Bir kirpi üstünde delikler var. Oraya kürdan takıyorsunuz mesela. <gülüyor> Onu bu... yaptım bile. Yaptınız, Yaptınız değil yalnız kalem sokuyorsunuz. Kalem, kalem sokuyorsunuz. <gülüyor> ee, tabii biraz büyük yaparsanız kalem de girer oraya. Tabii, tabii. Çok Aha. teşekkür ederiz efendim. <gülüyor> Siz <Sağol gülüyor> Var olun. Hoşçakalın. Hoş <gülüyor> mükemmel bir gün olacak.